Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Nilüfer Tapan'a teşekkür ederiz. Merhaba Ali, hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, bugünkü programda, daha önceki programlarda da bir kez sözünü etmiştik. Peter Solider Daykın yeni bir kitabı yayınlandı. Aslında çok önemli kitabı da yayınlanmak üzere çevrildiğini duydum. Ee, kapitalist dünyanın iç evreninde başlıklı bir kitabı. İki küçük kitapçı diyelim kitabından ziyade çevrilmiş ve biz de onlardan söz etmiştik daha önce. Ama asıl önemli yapı dediğim gibi sinik aklın eleştirisi çevirmekte olduğunu duydum. Çok çok da önemli bir kitabı. Bu da çok farklı bir bakışı var küreselleşme sorunları. Küreselleşme bir cins isim. Küresel bir sıfat, küreselleşmede bir fiil, çok kullanılan bir fiil ama daha çok iktisatçılar, ekonomi muhabirleri ve gazeteciler kullanıyorlar ve küreselleşmenin bir tek boyutu dikkate alınıyor. O da ekonomik boyutu. E bir ekonomik piyasaların, serbest piyasaların çalışması, e sınır tanımaması, e kapitalizmin bütün dü biz dünya sistemi olarak işleyişini söz ediliyor aslında küreselleşme denildiğinde. Ama küreselleşmenin çok daha fa farklı boyutları var ve de çok çok eski. Aslında son 20 yılın, e 25 yılın bir olayı da değil küreselleşme. E Ol Peter <gülüyor> Sol Solider Dijk ta köklerine gider kadar gitmiş, antik felsefeye kadar. Felsefi, mantık... E Boyut, zaman ve e, e, mekan sorunu aslında me, boyutu var küreselleşmenin bir ontolojik so, sorun e, f, mesele e, felsefenin içerisinde. E, Antik Yunan'da küreselleşmenin başlangıç tarihi olarak saptıyor. <gülüyor> sap İnsanların e, gök kubbenin altında yaşadıklarını, varlıklarını hissetmeleri. Kozmopolit. Evet. Kozmo. Kozmos. Cosmo, evet. Kozmos. Evet. Antik çağda küre, küre dünya konusunda düşünenler metafizik spekülasyonda bulunan filozoflar, felsefeciler küre mükemmel bir biçim olarak tahayüre, tasavvur ediliyor, ediliyor diliyor. Kutsal geometri gök kubbenin altında yaşayan olabildiğince sabit çok hareket etmeden yaşayan ve kendisini orada güvencede hisseden yani insanlar var ee, antik çağda. Bir, dediğim gibi antik çağ burada kendisini insanın göğe baktığında huşu içerisinde hissediyor ama aynı zamanda da e, küçüklüğünü biraz da ufaklığını hissediyor bir nokta olarak. E, kendini güvencede hissediyor ama e, küreselleşmenin üç evresi var. Bu birinci evre, ontomorfolojik evre dediği e, bölüm. E, ...Soliderli Arkan'ın. İkincisi e, Rönesans'la bile... Ha, de, şimdi da, onu söyleyecektim. Yani orada da bu banka sermayeleri vesaireyle müthiş bir, evet. bir küresel yayılma var değil mi? Parasal, Tabii finans o, dünyasının ticareti. Asıl aslında ticareti. o ikincisi ortahtaki e, bölüm. E, 1492 ile 1945'e kadar uzanan evre... Tarihçiler bunun olup bitmiş bir dönem, yaşanmış bir dönem olduğunu söyleyeceklerdir. Bu doğru değil. Sonuçları bugün de devam eden bir şey var. Çok, e, olumlu sonuçları da var. Vahim, e, insanlık açısından ciddi tehlikeler doğuran sonuçları da var. E, şimdi, bu devre, ikinci evresi karasal küreselleşme dediği evre. Aslında paradoksal gibi görülüyor. İnsanlar denizleri aşıyorlar ama karasal küreselleşme diyor. Bu dönemin özelliği gök kubbenin çökmesi. Artık insanlar hareket etmek istiyorlar. Yani dünyayı da içinde yaşadıkları dünyada sabit olmak değil, tanımak istiyorlar dünyayı. Ama dünyayı fethetmek de istiyorlar. Bu dünyayı fethetmedir aynı zamanda kendi sınırlarını da bulmaları insanların. Yani o göğe baktıklarını artık huşu içerisinde hissetmiyorlar. Kant'ın yüce dediği şey, insanın gökten, kozmostan kendisine dönmesi, kendisini tanıması... Kendisini, kozmostan kendisine dönmesi. Bu dediğim gibi pek çok olumlu, asimetrik bir ilişki. Batılı insanla batılı olmayan insanlar arasındaki asimetrik bir ilişki. Hatta bu işin sistemleşmesini, homo homojen değerler, yekpare de değerlerin her yerde geçerli bir, olan değerlerin üretilmesi çalışılması. Bir e, çok... E, aldatıcı olan bir evrensellik var burada. Gerçek evrensellik değil, batının değerlerinin dayatılması. Ama olumlu sonuçları da var. İnsanlar artık göğü de kendilerini yakın hissediyorlar. Ba ba göğe bakıyorlar. Metafizik spekülasyonların yerini amplik gözlemlerin aldığı bir dönem bu. Artık filozoflar değil de denizi aşan denizciler, Deniz, haritacılar, gemici, evet. serüvenciler, tacirler hep bunlar küre, yer küre üzerinde düşünüyorlar. Artık mükemmel üstelik içerisinde yaşadıkları dünyanın ayak bastıkları yerlerin pürüzlü tabakalaş çok da düzgün olmayan bir tabakalaşmanın olduğunu jeolo jeolojik olarak ve daha o kutsal geometrinin Tamam, amorf demeyelim ama biraz da grotesk olduğunu, çok öyle mükemmel bir biçimde olmadığını anlıyorlar şey dünyanın. Bu dönem oldukça önemli. Pek çok dediğim gibi sömürgeleştirme dönemi, tehditkar bir Avrupa merkezciliğinin dönemi tehditkar bir Avrupa merkezciyim. Batılların kendi değerlerini dayatmak istedikleri, dünyanın her tarafını kuşattıkları. Artık bu dönemin sonuna geldiğinde insan ol nereye gidersek orada kendisinden önce bir, ayak basmış birisini buluyor. İnsanın ayak izlerini her yerde rastlıyorsun artık. Hatta bir Coca-Cola tenekesi bile bulması çok muhtemel evet. herhangi bir yerde. Evet. <gülüyor> ee, bir de tabii şey var. Bu dönemin çok olduğu Ö önemli sonuçlar var. Bunlardan bir tanesi e, senin de çok ilgi duyduğun ve benden çok daha iyi bildiğim bir konu e, fosil yakıtların kullanılması. Enerjitik olarak evet. fosil enerjiye dayanan bir gelişme var burada. Sanayi devrimiyle birlikte başlayan. İnsanın sadece insan üzerindeki sömürüsü vardı. Bir de insanın doğa üzerindeki sömürüsü başlıyor bu süreç içerisinde. İnsan, çalışan Çalıştırılan insan, emeğini satan insan sadece organik besinlerle şey yapılıyor. Kaslarını kuvvetlendirebilmesi, ertesi gün iş gününde makinenin başında olabilmesi için... ...aynı işi yapabilmesi için beslenmesi gerekiyor. Makinaların ve e, motorların da sisteme entegre edilmesiyle birlikte başka bir ilişki daha doğuyor. Makina ve fosil enerji ilişkisi. Makineleri da besleyebilmek için fosil enerjilere ihtiyacım var. Bu e, dönemin o gelişmesi gelişmesi eğer evet kabul edelim ki gelişme e, Fosil enerjileri çok dayanarak yapılmış bir sistem kurulmuş bir sistem var. Şimdi sorun da zaten o sistem'i dönüştürmek, bu dünyayı dönüştürmek bir kadar çok önemli bir mesele. Fosil enerjiye dayanarak geliştirilmiş bir gelişmiş sistem var. Bu az önce söylediği gibi 1945'te artık o dönemin kapanmadığını, karasal e, küreselleşme döneminin kapanmadığını çok vahim sonuçların yeni döneme aktardığınız gösteren bir şey. E, ...bunun üstesinden nasıl gelinecek? Çok... Bilinmiyor tabii. Evet, bilinmiyor. Yani post, post fosil yakıtların... ...sonrası post fosil enerji dünyasına geçişin... ...çok önemli sancılarını yaşıyoruz. Ve geçmek de istiyor mu istemiyorum bilmiyoruz insanlar ama... ...bu fosil yakıtları üreten ve şirketler kesinlikle tabii bunun sonuna kadar kullanılıp ondan sonra kar, yeterince kar ettik. Son damlasına kadar sıktıktan sonra geçilmesi için elden geleni yapıyor ama o zamana kadar iş işten geçmiş olacak. Orada yanıltıcı tabii. bir şey var. Yani bu gelişmenin, teknolojik gelişmenin, makinelerin kullanılmasının e, bir Prometheus'cu bir mantıkla şey evet. orada da o sorgulanması gereken bir şey yani petrolün e, diğer fosil yakıtların insanın doğanın bahşettiği şeyler e, armağanlarmış gibi geliyor insanın gelişmesinin önünü açan şeyler evet. e, armağanlar doğanın şey değil öyle değil ama baştan beri de hakikaten e, o sanayi devrimiyle birlikte buhar makinesi ile birlikte buhar su buharını elde etmek için kömür yakıyorsun yani evet. o geliş bu, an, en, fosil enerjilere dayanan on, tamamen onun üzerine kurulmuş bir sistem var. Bu sistemin... E Evet sonra da o kömürü alıp başka yerlere yakmak için, götürmek için gemileri gene su buharıyla çalıştırıyorsun. Zaten kömür yakarak. Kömürün çıkarılması bir cehenneme iniş gibi bir şey insanlar için. Evet. Yani asırlardır devam eden bir şey var, tekrarlanan bir şey. Bu 1945'ten sonra o sanayileşmenin ikinci evresinin daha doğrusu küreselleşmenin insanlığa bıraktığı en olumsuz sonuçlardan bir tanesi. Olumlu sonuçları da var ama olumsuz sonuç. Var. Bu olumsuz sonuçla başladık. En önemlisi de bu bence. Evet aynen öyle yani. Sloterdijk tabi bunlarla çok yakından ilgilenen evet, ve iyi bir Farklı bakışı. bir bakış açısı var. Evet. Felsefi küreselleşmeye yani küreselleşmenin o dünya sistemi olarak kurulmasının sonuçlarını vahim sonuçlarını şey yapmıyor. Göz ardı etmiyor. Ama farklı. Felsefe, felsefe olarak da bakmak lazım. felsefi olarak da ne kadar vahim sonuçları olduğunu ortaya koyuyor. Ama onun sonuçları da var. Yani küreselleşmenin. Onun da şimdi mesela bir tanesi hiçbir failin artık pek çok failin eylemlerin sonuçlarıyla karşılaşması. 1945'ten sonra iki önemli şey var. Bir tanesi Bretton Woods altına dayalı Para sisteminin kurulması bu ekonomik olarak bunu sadece küreselleşme ekonomik bir mesele olarak görürsen e, başlangıç noktası bu. Bir de 1945'te e, savaş suçlarının yargılanması var. Orada e, bir savaş suçlarını yargılayan bir uluslararası mahkemenin kurulması bu, söz konusu Nürnberg mahkemesiyle birlikte. Ama bunu bugün artık bu ...sistemleşmesi, kurumlaşması gerektiği konusunda da o günden bu yana çok e, ciddi çabalar da var. E, failler artık... E... Fiilleriyle yüzleşebiliyorlar, yargılanabiliyorlar. Milosevic örneğinde olduğu gibi, yargılanmasına ramak kalan Pinochet örneğinde olduğu gibi. Burada adalet limanları dediği, o henüz çok oturmamış olmakla birlikte o mahkemelerin de yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Eskiden böyle zalimlerin, zulmeden kişilerin cezası öte dünyada verilmesini şey yapardık, umardık. Ama artık bu dünyada şey yapıyorlar, o şey, teolojik bakış açısı insanlıktan şey yaptı failler e Henüz tatmin edici olmamakla birlikte sonuçları artık şey yapabiliyorlar günümüzde. Evet, Uluslararası fay... Hukuk ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kuruluşların çok oldukça erken bir, ilkel bir aşamada evrede olmalarına rağmen önemli Aslında bir... Uluslararası Hukuk da biraz şeyde yani daha geride kalıyor gibi. Çünkü yaptırma olmayan bir hukuk oldu. Devletlere uyg yaptırım uygulayamıyorsun. Ama şu da var. Günümüzde ulus devletin de aşınmış olması söz konusu şimdi. E, ulus devletler ancak e, yeni bir evrensellik başlıyoruz. Onu da, onun da onunun sonuçlarından bir tanesi de bu. Evet. Eskiden evrensellik dediğimiz Roma İmparatorluğu'nun e, toprakları altında yaşayan insanların evrenselliği geliyordu. Roma'nın Roma evet. yerini Kudüs'ün evrenselliği aldı. Hristiyan evrenselliği aldı. Ama şimdi başka bir evrensellikten söz ediyoruz artık. İyi ya da kötü oraya doğru bir gelişme var. Ama bu evrenselliğin gerçekleşebilmesi için ulus devletlerin aslında... İyice geriye çekilmeleri hatta erimeleri gerekiyor. Şimdi ulus devletler bu koşul altında bu koşul, günümüz koşulları altında ancak stresli ilişkilerle ayakta kalabiliyorlar. O konsen ulus içerisindeki konsensuslar stresli ilişkilerle zorlamayla biraz da ayakta kalabilir. Bu da yeni küreselleşmenin üçüncü döneminin küreselleşmenin bize getirdiği olumlu sonuçlardan bir tanesi. Evet çok önemli yani belki de çağın en önemli konusunu konuşuyoruz şu sırada. Bir yara vererek The Birds grubuna kulak verelim ve Chestnut Mare adlı parçayla parçayı dinleyelim. <Gülüyor> My world I'm going to catch that I can I do, my friend Well I was up on Stony Ridge After this chestnut mare Been chasing her for weeks Well I'd catch a glimpse of her Every once in a while Taking her meal, bathing, fine lady. This one day I happened to be real close to her and I saw her standing over there. So I snuck up on her nice and easy, got my rope out, and I flung it in the air. I'm gonna to catch that horse if I can. I'm pulling on her, and she's pulling back like this mule going up a ladder. And I take a choice, and I jump right up on her, damn it if I don't land right on top of her. And she takes off, running up onto the ridge, higher than I've ever been before. She's running along just fine, till she stops, and something spooked her. The so a sidewinder, all coiled and ready to strike. Doesn't know what to do for a second, but then she jumps off the edge. Me holding on above the hills, higher than eagles were gliding, suspended in the sky. Over the moon, straight for the sun. The Birds'den dinledik. Just Not mere. Doğru kısrak mı oluyor Türkçesi? Nasıl bir şey? Öyle evet. bir şey işte. Evet. Cuma adlı Adamlar Programı Açık Radyo'da 94.9'da ve Peter Sloterdijk'ın Kapitalist Dünya'nın İç Evreni'nde başlıklı bir kitabı Türkçesi İknur Akay'a ait. Oradan kalkıp küreselleşme meselelerini konuşuyoruz. Bu Kırmızı yayınlarından 2008'de yayımlanmış bir kitap. Küreselleşmenin felsefi bir kuramı diyor alt başlığında ve asıl mesele de o zaten galiba. Evet. Ee küreselleşme sonra sadece iktisadi boyutunu değil, ekonomik boyutunu değil, felsefi boyutunu da dikkate alıyor. Onun üzerine yapmış olduğu bir önemli bir çalışma. Şimdi ikinci evresinden söz etmiştik. Üç evreye ayırdığını, Solidarity'ın küreselleşmeyi. Bunlardan bir daha ikincisi çok önemli. Ortada 1492 ve 1945'e kadar süren ama etkileri de günümüzde aktarılmış olan evre. Orada... Batılıların kendi değerlerini dünyanın geri kalanına dayattıkları ve dünyanın geri kalanını da içi, ele geçirmeye çalıştıkları. Az önce söyledik, ayak basmadık yer kalmıyor. Ee, o karasal küreselleşme döneminde. Ama orada dünyanın da gerçekten insan dünyayı tanırken içinde yaşadığı bir yeryüzü bir konteyner gibi aslında evet, evet. Söylediği gibi hepimizi içinde taşıyor. Aristoteles'in bir sözü var. E, gök küre gök her şeyi içerir ama hiçbir şey, hiç kimse hiçbir tarafından içerilmez. Orada insan, işte o gök kubbe düşü, çökmesi o. İnsan artık orada o güvence, serüveni açık aslında. Pek hmm. çok olumsuz yönü var ama olumlu yönü de var. Şimdi onlardan bir tanesini söyleyeceğim ben de. E, Avrupa'da yazılı kültürün çok gelişmesi, matbaanın bulunması ve okur öznenin doğması. Bu süreç içerisinde. Evet. Okuyan insanın dünyayı tanıması, bulunduğu yerden tanıması ve sonra daha sonra da orada olmak isteğini duyması. Evet. Bu sadece sömür, batılı insan sadece sömürgeci ve oryantelist olarak değil. Aynı zamanda o kendisi dışındaki, kendisinin uzaktaki mekanları tanımak isteğini de duyuyor. Bir olumlu yönü de var böyle. Yani kend, kend, çünkü içinde yaşadığı dünyayı tanımak, kendisini de tanımak anlamına geliyor. Evet. Kant'ın bir sözü var. Ee, yüce kavramı Kant'ta aslında insanın kozmik olandan kendine dönmesi demek, aşkın olandan kendine dönmesi demek, Kendi sınırlarını keşfetmesi demek. Eskide daha eski dünyada tanrının e, dünya, e, insanı yarattığı düşünülüyordu. Dünyada insan içinde yaşadığı dünyada onun sahip bahşedilmiş bir şey olarak düşünülüyordu. Ama şimdi hem dünyayı yaratan insan hem de kendini yaratan bir insandan söz ediyoruz artık. Ama okur özne. ...böyle düşünmekte, kendini yaratabileceğini... ...düşünmekte, bunun bilincine varmakta çok önemli... ...bir şey var. Bu da... o sözünü ettiği karasal küreselleşmenin... ...pek çok olumsuz yönünün yanında... ...olumlu yönlerinden bir tanesi. Hem... ...tartmak lazım. Yani sadece... Kara, ...kötü yönünü... Görmeme, ...bakamayız. Bu... ...çok eksik ve çok indirgemeci bir görüş olur. Evet, paradoksal de bir tarafı var... ...tabii bunun ama yani... ...büyük ölçüde böyle... ...bir anlamda sözüm meclisten dışı... ...tanrısallaşma gibi... Bir... Bir durum var işte. Böyle bir büyük bir yaratıcılığa kavuşmuş e, olarak da bakılabiliyor... insana tabii. İnsan kendisini büyük yaratıcı olarak söylüyorsun. Evet, evet. Tanrının yerine koymuş. Evet. Yani. Bir o yandan bir de en büyük yok edici olduğu da özellikle evet, işte evet, bu tabii, atom tabii. silahlarının da e, bu termonükleer silahların da bu şekilde geliştirilmesiyle birlikte hele bir de e, bu çağımızda çok yeni yeni anlaşılmaya başlanan bu iklim değişikliği üzerinde, iklim yıkımı üzerinde ne kadar etkili olduğunu düşününce insan hakikaten bir ürpertiğe de En büyük yok edici oldu. Çünkü yeni bir iklim bilimcinin Archer'ın, David Archer'ın yeni bir kitabı yayınlandı. Çok yeni. Hmm. Ee, Ohio Üniversitesi'nden galiba ee, Princeton kitaplarında çıktı. Ee, diyor ki yani yüz binlerce yıl geleceğe yönelik olarak da değiştirilme e, durumu var artık. Yani ne yaparsak yapalım yüz bin, iki yüz bin yıl belki binlerce yıl daha bunun etkisini göreceğiz. E, değiştiremeyiz artık yapılan şey bu fosil yakın. Evet, evet. Ve bu da insanı şeye getiriyor diyor. Yani climate forcing dedikleri iklim e, şeyi, zorlama... Yani nasıl dünyanın eksenindeki hmm. bir titreme buzul çağından şeye geçişi ve tersini sıcak döneme geçişi ve tersini doğuruyorsa insanoğlu da bir başlı başına insan kızı ya da başlı başına bu tür olarak bir iklim zorlama faktörü oldu artık bir jeolojik Faktör olarak bakmak gerekir diyor jeofizik. Yani bu ne demek? İşte bir anlamda kainatın en büyük etkileyicilerinden biri bizzat insan oluyor. Çok evet, tuhaf yani. Yani o gelişmenin getirdiği olumlu yönlerle, olumsuz yönleri tartmak çok mümkün değil. Evet. Bir yandan da şöyle bakıyorum. Yani dünyayı anlayabiliyorsak eğer bize bırakılmış olan kültür, kültürel mirasının bunda payı var. Görebiliyorsak yani küres, e, küresel ısınmanın ne kadar vahim sonuçları olduğunu, bizi ne kadar ciddi biçimde tehdit ettiğini görmek dahi e, pek çok bize bırakılmış olan bilgilerin ışığında mümkün olabiliyor. Ancak ben de öyle düşünüyorum bir anlamda da. Yani o insanlığın e, mirasını e, reddetmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu okur demin o Solider'de hakkında dikkati çektiği, vurguladığı o okur öznenin, okur yazar öznenin. Daha doğrusu şöyle bir şey var. Bu yaşayarak, okuyarak öğrenmek ile yaşayarak öğrenmek arasında bir, bir karşıtlık olduğu düşünülüyordu. Ama ikisi birbirini bütünleyen bir şey olduğu görülüyor. Yani okuyorsun önce pek çok şeyi, pek çok mekanı, görmediğin mekanı zihninde canlandırıyorsun ve orada birden olmak isteğini, oradaki insanları tanımak isteğini de görüyorsunuz hissediyorsun. Bu, dediğim gibi bu okumak aslında başlangıçtan itibaren daha aradaki uzak mı coğrafyalar, uzak kültürlerle olan mesafeyi e, kapatmış oluyor ve insanı okuyan özneyi başka dünyalara açmış oluyor. Bu bence çok önemli bir. önemli şey. evet son derece yani, önemli. O dedim gözlem yapma, okuyarak da gözlem yapıyorsun. Gözlem yapma isteğini uyandırıyor insanda, görme isteğini uyandırıyor. Bur burada hala kitabı ben hala kitap kültürünü savunanlardan bir tanesi. Ben de Kitap öyle. romantizmi. Manus Blanchon'un kitap romantizmi dediği şeyde Orada evet, bazıları var kitap romantizmine bağlıdırlar diyor. O burada biraz Mark, Marshall McLuhan'ın o imge kültürünü, imgenin öğreticiliğini imge, her şeyin onunla öğretilebileceğini biraz kuşkuyla bakmışımdır. Çünkü onun biraz daha abarttığında imgelerin her tarafı kapladığını görüyoruz. Yani imge aldatıcı olabiliyor bizi. Düşünmekten alıkoyabiliyorlar. İl, o i̇mgelerin o hızlı akışı kışı hayatımızın içerisinde bizi durup Böyle bir sükunet içerisinde düşünmekten e, yaptığımız eylemlerin, e, başkalarının yaptığı eylemlerin dünyanın gidişatı hakkında düşünmekten de alıkoyan bir akıcılık var. Aslında hmm. bazen de bu akı, akışın, hızlı akışın, e, başlıca akışın, e, amacının o olduğunu da düşünmeden edemiyor insan. Bu, bu anlamda görüntülerden, imgelerden çok ben de e, kültür, aslında tabii harfler de imgedir son, işin sonunda ama hmm. kitaba daha çok bağlıyım Yani kitabın o önemini... E, Okumanın okuyan öznenin e, çok önemli, önem, hala önemli olduğunu düşünenlerdenim. Bir de mesafelerden söz ettik şimdi. E, üçüncü dönemi yani 1945'ten sonra başlayan e, korkunç bir elektronik ağ kurulmuş bulunuyor bilgi, her enformasyon hızla akıyor burada. E, paralar dolaşıyor yani. internet üzerinden dolaşıyor. Günde bilmem ne kadar milyarın dolaştığını Trilyon evet. evet. Bilmem ne kadar çok mesajlar atılıyor. Saniyede atılan. Mesafe kapanmış. Uzaklıklar uzaklaktaki mesafeler kapanmış. Ama bir yandan da yakınlıklarda en yakın olduğumuz zamanlarda kişilerle birlikte aramızda bir mesafe var. Burada da bir paradoksal durum var. E, şeyin ...Sam o... ...motel günlüklerinde... ...uzaklıklar bana hiç bu kadar yakır olmamıştı... ...diye bir söz vardır. <Gülüyor> güzel, güzel, uzaklıkları evet. uzaklıkları içinde taşıyan... ...kendisini çok yalnız hisseden bir insan var orada. Yani çok kalabalığın içerisinde... ...çok kalabalıkla çevrili olduğun zaman da... ...kendini... E, ...yalnız hissettiğim bir dönem var günün saatleri var günün hmm. büyük anları var çalışma yerinde kendinizi yalnız hissediyorsun da internete koşup orada bazıları chat yapıyorsun mesela kendini evet, düşünen tek insan orada da bir odada, odada. ekranın başında evet. ama muazzam bir mesafe var. Mesafe içinde pek çok insan aynı anda Kıtalar aşıyorsun evet. Oradan, Böyle bu mesafenin geleneksel anlamdaki mesafenin hem kapanmış hem de açılmış olması Evet, e, çok paradoksal bir durum. E, evet, çelişkileri içinde barındıran bir durum. Bir de demin şey, şeyden söz ettik o ulus devletlerden. İstersen bir parça daha dilimleyelim Evet, bence de o araya girelim. Evet, Steve Win'in Beşlisinden Steve Win Quintet'ten Summer Wine adlı parçayı da dinleyelim şimdi. Strawberry Cherry did not Quintet'ten dinlediğimiz Summer Wind bu. Evet, sen de hatırlattığı gibi, Lee Hazelwood bestesi ve ikisinin de Nancy Sinatra ile de birlikte söyledikleri eski bir dönemden kalan şarkıyı da gayet iyi hatırlıyorum tabii. Lee Hazelwood aslında çok sıkı bir pop yazarıydı. Garibade Yeni Zelanda'lıydı. Bir iki yıl önce de öldü. Evet. Çok çok iyi. Başka şarkıları da var. İyi yani. Çok topu, başarılı iyi. bir besteci. Evet bence de. Bence de. Yani kıymeti daha sonradan da anlaşılan bir besteci. Evet, küreselleşme konusunda konuşuyorduk bu haftaki programda. Peter Solider Dakin, küreselleşmeyi, sadece iktisadi, ekonomik açıdan değil de felsefesini, insanın iç dünyasında yarattığı sonuçları üzerine konuşuyoruz. Demin parçaya girmeden önce, ulus devletlerin Küreselleşmenin üçüncü çağında, üçüncü evresinde, 1945 sonrasında günümüzde ulus devletlerin artık e, halklarıyla ya da öz ile toprak arasındaki bağın eskisi gibi olmadığını, yerleşik düzen çağının sona ermekte olduğunu e, söyledik. Eskiden stresle kurulmuşlar, çok gergin ve çok kıyımlarla kuruldu ulus devletler ve hala da e, kendilerini ayakta tutabilmeleri... o. Bütün olarak halkı, vatandaş ya da halk olarak kendine bağlamaları hala stresli mümkün olabiliyor. Çünkü o dediğimiz gibi o ilişki aşılıyor aslında. Evvel yeni bir diaspora çağı, yeni yersiz yursuz halklar doğuyor. Bunlar evet kendileri belki gönüllü olarak çıkmıyorlar topraklarından. Göçmenler var, başka topraklarda kendilerine yeni hayat isteyen insanlar var ama... ...insanların da daha kolay hareket edebildikleri yer. Kendilerini her yerde evlerinde hissettikleri bir çok, çok muazzam bir nüfus var artık dünyada bir yere bağlı kalmıyorsunuz Saymıyorlar kendini. İnsanlar ile onları yurtlandıran toprak arasındaki o ilişki, sıkı ilişki gevşedi Bu ilişki hala sıkı tutmaya çalışan, çalışılıyor. Yani o kim, bazı kimliğin apriyorisi olarak belirleyicisi evet. kabul ediliyor bu. Toprak evet. ile kişi arasındaki ilişki. Ama insanlar bunu artık reddediyorlar. Evet. Bu stres deyince de şey geldi aklıma bu yeni bir terim de şu sıralarda moda olmaya başlıyor. İşte bankalar risk stres testi yapıyorlar. acaba bu krizi e, ikinci bir dalga gelirse nasıl atlatacaklar diye ülkelere de. Evet evet. Stres testleri uygulamaya başlamışlar ve mesela son haberde Türkiye'nin de Avrupa ülkelerinin birçoğundan daha dayanıklı olduğu bu stres testlerinden başarılı çıktığı gibi bir sonuç çıkmış ki Bakalım biz bu stres testinden nasıl geçeceğiz? Ama bir yandan streste stres de aşı, aşılanıyor insanlar yani. Evet. Korkularla, kork insanlar yani bir Sürekli olarak yükselmekte olan bir şey. Bir şeyler var. geliyor yani bir şey gelebilir. Bir arada durun, bir arada durun. Hep bir... E ...bütün oluşturun böyle bir kütle oluşturun. O, birlik ve beraber. Evet, birlik, kesinlikle birlik <gülüyor> ve beraber. Ama şimdi demin de söylediğim gibi... ...yeni bir çağı, diaspora çağı başladı. Bu, tipik diaspora halkı... ...Yahudilerdi. Şimdi çok daha fazla... ...şeyler var. En iyi örneğini... O ...Yahudilerde görüyoruz. Henrik Hani'nin ...kendisi de bir Yahudi olan. Ee, Yahudiler için ülkeleri önemli değil... ...onlar için tek bir kitap var. O kitabı kendini yurt edinmişlerdi de bir sözü var. 1948 hmm. bu bakımdan Yahudiler için aslında Diyaspor çok zengin kültürleri orada edinmişlerdir. Kitap insanlarıdırlar Yahudiler. 1948 bir toprağa yerleşmeleri. Onlar için biraz e, talihsizlik aslında. Yani e, o diasporada oluşan Yahudi kimliği her zaman ben e, takdir etmişimdir. Avrupa'nın kültürüne de çok büyük katkıları olmuştur ve gittikleri her yerden geçtikleri her yerden tabii. de e, kültürleri özümsemişlerdir. Kendi kültürleri zenginleştirmişlerdir. 1948 bir devletin İsrail devletinin empoze ettiği Yahudilere empoze ettiği bir kimlik vardı. O kimliği, o ikisini zaten fark O ayrımı ortaya koyabilmek lazım. Yani İsrail'e karşı tavır alırken Yahudi'ye Yahudi bir Avrupa'da uzun yıllar uzun zaman bir paryo olmuş olan Yahudi'ye incitmemek gerektiğini ben hep vurgulamışım. Bir şüphe yok evet. Bu konuda çok dağıtmadan bir şey Daniel Boehrin bir yazar var... ...o çok çok önemli bir kitabı var onun... ...söylediklerimi e, çok açmış tabii... ...benim çok özetin özeti olarak söylüyorum... Hı, o, o ...yani şey yapılması gereken... ...okulması gereken bir yazar... İşte ...burada e, şu önemli... ...yani antik dönemde eski tarım kültürlerinden... ...kalan bir şey aslında... ...ulus devletten de önce... E, ...insanların yurttaşı olarak... ...ulus devletin yurttaşı değil ama bir toprağa bağlanmaları... ...toprakla ilişkileri... ...toprak insanları olmaları... E, Şehirlerin büyümesinden önceki kültür bu. Toprağa bağlı şeyde vardır. Ama bu dar görüşlüdür. Toprağa bağlı olan insan, şehrin dışında yaşayan, taşrada ya da kırsal yaşayan insan dar görüşlüdür. Dünyası da dardır. Kunt Hamsı çok iyi bir yazar olabilir ama dar görüşlü bir yazardır. Bu dar görüş, toprağa bağlı. Toprak çok önemli onun için ya yani bu bakımdan e, Nazileri desteklemesinin nedeni odur. Toprak bağlılığını e, çok kurgularlar onlar. Buna da artık öz yer ile insanların yaşadıkları yaşadıkları yer ile e, yurt edin yurt olarak dayatılan e, aslında e, kendileri arasındaki öz arasındaki bağ e, gevşemiş. Yeni bir düzensizlik çağına başlıyoruz. Bunun tabi şey, bir nedeni de şehirlerin büyümesi artık. Yani şehirlerde hep yabancılar vardır. Şehirde e, tanıdıklarında karşılaşman çok istisnai bir durumdur. Komşularını bile tanımadan çok fazla onlarla dost olmadan sadece günaydın diyerek onlara rastladığında yıllarca onlarla birlikte yaşayabilirsin evde birlikte. Hatta bir araştırma yapılmış galiba Amerika Birleşik Devletleri'nde dörtte biri Amerikan yurttaşlarının kasabalarda ya şehirlerde yaşayan apartmanlarda filan yaşayan Amerikalıların dörtte biri. Hiç tanımıyorlarmış kimlerle çevrili olduğunu. Herhangi bir fikri bile yok evet. kimin komşusu olduğunu. Bir anda komşuluk ilişkileri iyi ama çok da fazla bunu romantize etmemek de gerekiyor. Hayır, ama hiç de. tanımamak da... <gülüyor> hiç tanımamak tabii canım. insan dediğim gibi şey yapabilir, arkadaşlık evet. edebilir ama... E, şehir de böyle. Ama şehir hayatı da böyle. Yani komşunun değişiyor, değişiyor bazen de. Evet. Sen aynı yerde kalsan da komşudaki insanların değiştiğini, aynı e, oturdun, aynı binadaki, üstteki, karşıdaki insanların değiş başkasına kiralarına birisi geliyor, birisi. Bunları da şey yapmak değil. Ama insanların arkadaşlıkta arıyorlar tabii. Evet, arıyor işte, arıyorlar ve de, yani şey. tamam, Uzak mesafelerden arıyorlar. buraya evet. çalışıyorlar arkadaşlar. Ama burada yeni bir ulus, e, ulus ötesi bir döneme geçmek geçiyor insanlar. Bunun ne kadar engellenmeye çalışılırsa, geciktirilmeye çalışılırsa çalışsın bu bağların gevşediği ve giderek de daha da gevşemekte olduğu da bir kesin. Evet. Ulus ötesi bir döneme geçmek üzere insanlar. Yeni bir evrensellik çağı da böyle mümkün aslında. Demin o söylediğimiz Roma'dan Kudüs'e geçmesi Hristiyanlığın evrensel değerlerini dayatması yeni bir evrensellik çağı, yeni bir dayanışma çağını da geçin geçin. Uzak mesafelerdeki insanları tanıyorsun belki de. Yakındaki insanlarla çok haşir neşir değil. eski eskiliğinde öyle şey. <gülüyor> evet. Sadece komşusunu seviyebiliyor insan. Ama bu şimdi yakın ve uzak mesafelerdeki insanlara da şey yakınlık duyabiliyorsun. Onları tanıma isteğinde diyorsun. Böyle bir paradoksal bir durum da var. Evet onlarla yani on binlerce kilometre ötedekilerle evet. eylem yapıyorsun evet. birlikte mesela. Evet, evet. Yani çok ilginç bir şey. Aktivizmini on binlerce kilometre ötedeki gruplarla paylaşabiliyorsun. Aynı eylemin içinde olabiliyorsun. Evet. Bir anlamda. Yani insanlar ki sadece bir, yer, bir mekan. Yurt kavramları artık e, anlamını değiştirdi. Mekan ontolojik olarak belirleyici değil yani insanın açısından. Kendisini hiçbir yere hissetmeyen insanlar da var. Ama kendisini e, gittiği her bunu Bunun tersi de aynı şekilde kendisini hiçbir yere ait hissetmemek... ...aynı zamanda kendini her yerde evinde hissetmektir. Bu de böyle var. Evet, göçmenlerin durumu... E, ...kötü, sefil durumlar da var... ...insanların denizlere bırakılmaları... ...sınırlardan şey... ...ama zaten o değil, sınırların kalkması... ...yani yeni düzen, hareketlilik derken... ...bunu savunuyorsunuz. Yeni evet, o göçmenlerin e, durumu tabii... Bunu, ...bu söylediklerimizin... ...taban tabana zıddı, tam tersi olan şeyler... Evet. ...hatta yanılmıyorsam... ...Tony Blair eski... Evet. ...Britanya'nın başbakanı... ...bir armada, bir filoyu... ...yani donanmayı... E, ...göçmenlere karşı... ...kale Avrupa'yı savunmak üzere... ...donanmayı denizlere salmayı düşünüyordu. Yani tabii... Şeyde ...başka bir çok iyi bir... ...şey hatırlattın... ...Avrupa'nın sadece tutuşları Sarkozy'lerden... ...ibaret değil... ...sözde işçi partili... Evet. Yani, ...sosyal demokrat... <gülüyor> ...olarak geçeceğim ama artık... ...ne kadar sosyal demokrat olduğu... ...ne kadar solda olduğu da tartışılıyor. Ne sosyal ne, ne, ne demokrat. Şey. Ne demokrat. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Demin söylediğimiz şey mesafe gerçekten kapanıyor her anlamda. Uzaktan eylem şeyi var. E, oylarını eylem e, uzaktan kullanıyorlar insanlar. Birbir dediğim gibi kampanyaları örgütlüyorlar işte. E, bir tanesi senin de benim de e, destekliğiniz pit sigara barış ödülünün verisi kampanyanı. Nobel, barış, ödülünü, Nobel evet. barış ödülü Binlerce kişi mesela. Açık radyolarında arkadaşlarımız da biliyorum ben. Katılanların sayısı var. Amerika'da birileri başlattığı bir kampanya sana da ulaşıyor ve sen de imzanı veriyorsun. E, bu Uzaktan ...eylem, action distance dedikleri şey. Bu da yaygınlaşıyor. İnsanlar Peter Pete Singer'ın Nobel ödülünü kazanmasını destekleyen insanlarla kendini daha ruhen daha yakında hissediyorsun komşundan da. Şimdi bir de böyle bir evet, yeni evet, yani var Aynı, aynı apartmanın katını paylaşıyorsun diye... insanla da onunla da eee zoraki birliğinde şey yok. Zor, kendini sorlamanın anlamı yok. Bu anlamda da bir mesafelerin kapanması var o zamanda. Ama bu bilgi trafiği de Artıyor. Yani bilginin de çok şeyi var. Telekomünikasyonun dakikada az, az önce söyledik 10 milyon bilgi saniyede dakikada dolaşıyor çok hızlı bir şekilde. Bu da mesafenin kapatılması olumlu bir şey bir şey daha var tabii bu bilginin ulaşılması uluslararası siyasetin uluslararası kampanya uluslararası hareketlerin de hızlanmasının şekil değiştirmesini sonuç şekil değiştirmesi bir sonuç doğuruyor. Bunun bu şu biraz daha açalım herkes ilgilendiren riskler ve tehlikeler hakkında hemen bilgi sahibi oluyoruz. Bunlar da bir tanesi. İşte, e, ç, küresel ısınma bir, bir tanesi. E, patlak verecek savaşlar. Amerika'nın yapmak hızlandırmak istediği e, harekatlar geçmiş dönemde. E, kurulmak istenen nükleer, dünyanın bir yerinde kurulmak istenen nükleer santrallar. E, bütün bunlar konusunda hemen bilgi sahibi oluyorsun ve Bunlar hep or insanın ortak risk giriş. tehlikeleri. Bunları evet. tartışıyorsun. Bunlar konusunda harekete geçebiliyorsun. Bu da yeni şeyin, hızlanmanın e Bildiğim informasyon akışının hızlaması sadece para akışı değil küreselleşme bir de böyle bir şey var Enformasyonun, bilginin akışı akışı var bu, bu büyük holdinglerin büyük şirketlerin te, tekelindeki onların finanse ettiği gazetelerin ya da televizyonların bize duyurmadığı haberleri de buradan duyuyabiliyorsun böyle bir olumlu bir yönü var burada bir de böyle bakmak lazım evet tabi aynı anda da gene kendi iç zıddını da barın barında barındıran bir tarafı da yok diye. Yani propaganda zaten çok etkili olan bir propaganda mekanizmasına sahip mevcut sistem, evet. mevcut kapitalist sistem, e, onun çok da etkin bir şekilde kullanılıyor. Yani propaganda maalesef etkili de oluyor işte tam bu küresel iklim değişikliği, küresel ısınma tehlikesine karşı yok canım böyle bir şey de yok aslında filan diyen bir sürü paralar akıtan evet, milletvekillerini, meclisteki insanları filan da. E, Satın alan evet, bir anlamda doğru, tırnak doğru. içinde bir e, hareketinde etkili olduğu bu küreselleşme çağında daha da onun da kısmen kolay olduğu propaganda yapmanın bir durum var. Fakat onlar zaten daha yerleşik e, iletişim araçlarını kullanmıyorlar mı? Yani gazeteleri, e, televizyonlarda bu söylediğimiz internetler oranla daha... Şey doğru ama yani internette e, de tabii aktif. Bir de şey de yani televizyonlara muazzam sayıda reklam vererek evet. temiz kömür gibi hayatta dünyada daha büyük bir palavra olamaz. Evet. Temiz ve ucuz kömür ne temiz ne ucuz olan bir şey. Hatta sağlıklı sigara gibi diyor ona. Evet. Doğru işte. Yani onu da savunabiliyorlar. Yani şu da var tabii doğru çelişkili yani evet. her ilerleme her olumlu görülen şeyin arkasında bir de olumsuz var. Tersi de doğru. Hele olumsuzun bir olumlu yönü de var. Şimdi Dünya küçüldü. Herkes her yere gidebiliyor. Ayak basabiliyorsun. Küçük bir yuvar Büyük göz kamaştıran, içerisinde düşündüğünde kendini bir nokta küçük bir nokta gibi hissettiğin yer kürenin artık her yerine ayak basabiliyorsun. Küçük bir yuvarlak olduğunu. Evet. Şey değil. Antik çağdaki antik çağ kozmolojisindeki gibi mükemmel, yüce bir küre, geometrik bir biçim değil. Amorf da değil belki ama bir grotesk bir şey olduğunu da görüyorsun, <gülüyor> fark ediyorsun. Mesela Oradan kalk ama bir yandan İstanbul'da yaşayıp da Beyoğlu'na çıkamayan insanlar var. Şimdi bir de, evet, <gülüyor> onlar arasındaki mesafe evet, nasıl yani? Onu evet. nasıl izah edeceksin? Yani? Hayatta bu bo bo boğaz içini görmemiş <gülüyor> evet, evet. müzbinler var yani. Ee, bir müzik daha e, dinleyebiliriz herhalde Indigo Girls'dan Jerry Garcia'nın e, Grateful Dead'in çok e, bir iyi bilinen bir parçasını Indigo Girls'dan dinleyelim şimdi Uncle John's Band. Well, the first days are the hardest days Don't you worry anymore Cause when life looks like easy street There is danger at your door Now think this through with me Let me know your mine Oh, oh, what I want to know is, are you kind? Now it's a fuck cancer's choice, my friend. Better take my advice. You know all the rules by now, and the fire from the ice. Now will you come with me? Won't you come with me? Oh, boy. Oh, Want to know? Will you come with me, Sister? Will I declare? Have you seen the like? Their walls are built can cannonballs. Their motto is. told me it's the only one he knows Like the morning sun you come and like the wind you go Ain't no time to hate Barely time to wait Oh I want to go. Where does the time go I live in a silver mine Too. I copped me a violin and I gave you cover too Anybody's choice, I can hear your voice Oh, and I want to know, how does the song go? Come hear Uncle John's Bear by the riverside talk about her. here beside the rising tide oh. Uncle John's band by the riverside got some things to talk about here beside the rising tide. Come, come here, Uncle John's band, play into the, the tide. Come on, along go alone. Please come, to take the children home. home. Come, come, come, come on here, the Deadpool Dead'in ünlü şarkısını Girls'dan, Indigo Girls'dan dinledik. Uncle John's Band Cuma adlı adamlar programında Halil Turhanlı ile birlikte Peter Sloterdijk'ın kitabından yola çıkarak küreselleşmenin felsefi yönleri üzerinde çelişkili felsefi yönleri üzerinde durmaya çalışıyorduk. İlk Nur Akan'ın çevirisiyle çıkmış bir e, kitap kırmızı yayınlarından. Evet, evet. Sonlarına mm, da doğru geliyoruz. Bir 6 nokta daha toparlayalım. Evet. E, mesafelerin kısaldığından söz edilmiştik. Demin parçaya girmeden önce e, uzaklıkların yakına yakınların da uzaklaştığını e, söz ettik. Komşuluk ilişkilerinden evet e, yakınıyoruz kopma eskisi gibi o içli dışlı olamıyoruz ama uzaktaki insanlarla e, ilişki kurabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi şu psikososyal sonuçlarından bir tanesi uzaklıkta bir Dünyadaki işte azım azımsanmayacak sayıda insan, binlerce insan, uzakta yaşanan sefaletlere, haksızlıklara karşı kayıtsız kalmıyorlar. Uzaktakileri, evet. onları, yani yeni bir evrensellik derken bunu da söz etmek istiyordum. Bu romanında, da kudüsünde evrenselliğinden farklı olarak yeni bir evrensellik dayanışmayla birlikte geliyor. Evrensel dayanışma, uzaklarda yaşayan, bizden uzaklaştı, yüzlerini hiç görmediğimiz, onların yaşadıkları yerleri bilmiyoruz ama onların su, sorunları olduğunu biliyoruz binlerce insan bizden çok daha fazla aç açlıkla sorunlar. Evet. işte ve evet. sempati ve özellikle de empati onların kendimizi onların çektiği acıları e, anlayacak şekilde donatmaya çalışıyoruz yani kendimizi onların yerine bir Doğru. ölçüde yani ye Bu çektik. anlamda mesafe hem fiziksel Koymaya olarak hem de Soyut anlamda mesafe kapanmış oluyor. Onlara bir empati duyabiliyoruz tanımadığımız insanlara karşı. Onlara kayıtsız kalanların sayısı da elbette çok. Onları susuzluğa mahkum eden insanlar da var. Birilerinin suçu sorunları varsa bazı insanlar. İşte evet yalnız ulusal devlet kapsamında bakılacak olursa ulus devleti işte o zaman büs bütün kendi bütün şeylerimizi kalkanlarımızı çekmiş, perdelerimizi evet, o, kapatmış oluruz. Bu bizim radyoda Station ID olarak kullandığımız bir şey var. Yani radyonun seslerinden biri olarak Peter Folk, şey Richard Folk çok önemli bir sözü vardı burada. Bir sözcüsünde şey yapmıştı. Yani insanlığın bütünü için kaygı duymadığımız evet. takdirde tür olarak ayakta kalamayız diyor. Doğru. Bir de tabii gelişme sorununu insanların sadece iktisadi bir gelişme olarak görmüyoruz artık. Evet. Hak ve özgürlüklerin de gelişmesi sorunu olarak görüyoruz. İnsanların o Martanus Nusbağ'ın ve daha pek çok daha kişinin dile getirdikleri şeyler. Gelişme insanların yeterlilikleri, kapasitelerini kullanabilmeleri. Ve şunu sanıyoruz. İnsan hakları nedir? İnsan onu ayakta tutan haklardır. Herkesin faydalanması gereken haklardır. Bunlar gel evet insanın susuz kalmaları, su yerine çamur içmeleri insan onuyla bağdaşan bir şey değil. Ama bu haklarla, hak ve özgürlüklerle de insanın bedeninin üzerinde söz sahibi olması pe daha pek çok haklarla eğitim hakkıyla, ifade özgürlüğüyle bunun hepsi e, ikinci plan atılacak şeyler değil. Su çok önemli Karnın doyurması önemli değil. ama o, bunlar da hemen yanı sıra önemli. Onun sıra gelişmeyi sadece iktisadi sorun olarak da bakmıyoruz. İnsanın refah düzeyini. Birbirine eksik çünkü bu haklar, insan onurunu koruyan haklar olmasa... E, ...hepsi insan onurunu koruyan haklar. Bunları birlikte dikkate alıyor artık gelişme şeyleri, program projeleri... Biz de tabii tab dünyanın pek çok uzaklığında olan insanlar dediğim gibi gözlerini Hindistan'da hiç bulunmadım ama ya da başka yerlerde ama o insanların e, çok acil sorunları olduklarını biliyorum. E, benim gibi binlerce kişi, milyonlarca kişi bunun bilincindeler. Ya da dünyanın bir yerinde patlak veren, patlak verecek olan bir savaşın çok masum insanları, çocukların ölümünün neden olacaklarını, bunların hiç kimsenin hakkı olmadığı, bunların hepsini biliyoruz. Bu dedi, Mesafe bu anlamda da kapanıyor. Bu da çok önemli bir şey. Ama bir yandan da bir hız var. Doğru, çok hızlı var. Zaman yetişecek. Evet. Onu bilmiyoruz tabii. Hızlı. O hızla da bir yandan da onun hızın şeyini yapmamız gerekiyor, biraz <gülüyor> yavaşlamamız gerekiyor. Bir de e, Rönesans tarihçisi Jakob Burkart'ın bir sözü var. Rönesans insanın gerçekten de kendisinin dünyanın dünyasının ve kendisinin sınırlarını keşfettiği bir şeydir. Rönesans bir anlamda yeniden doğuş değil, hakikaten bamba, yeniden doğuş değil, yepyeni bir doğuş. Evet. Samir Amin de buna benzer, i̇lk doğuş. Yani, ilk doğuş. <gülüyor> evet. yani sınırların keşfedilmesi evet, hayatı. Evet, onun yönünde görmemezlik etmemek lazım. Yani Avrupa merkezciliği eleştirmekle birlikte orada onun da görmemezlik etmemek lazım. Evet, çok önemli bir notla da kapatmış oluyoruz. Ta ben de bunu illa bir çevresel bir bakışa bağlamak istersek eğer şöyle diyebilirim. Yani ta 72'de işte o Roma kulübünün bize söylediği bir şey var. O ilk çevre, ilk kuşak çevreci hareketin söylediği yani sınırları var bu işin zorlayamaz Evet. Yani bir kaynak bir kavanoz gibi bakamazsın evet. dünyaya sınırlarında fizik sınırlarında evet. dur <gülüyor> anlayışı da var. Evet peki bugünkü programda bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Küreselleşmenin felsefi bir kuramı adlı Peter Stottard'ın -E kitabından da hareket ederek ve bitirirken REM grubundan bir Leonard Cohen bestesi çalarak bitiriyoruz. First We Take Manhattan bugün genellikle cover diye başka özgün parçaların başkaları tarafından yorumlarına yer veriyorduk. Bu da onlardan biri ve sonuncusu oluyor. I am first we take Manhattan ve hepinize günaydın. <gülüyor> Sentenced me to 20 years of boredom I'm Trying to change the system Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Nilüfer Tapan'a teşekkür ederiz. Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.